İnşirah suresi ya da Şerh suresi. Bu sure elem neşrah leke sadrak bizler senin göğsünü ferahlatmadık mı, göğsünü açmadık mı diyor allah Teala. Burada bu surede allah Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bazı nimetleri zikrediyor. Bu vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlerin ilki göğsün İnşirah bulması, huzur bulması, açılması. Tabi bu Sığığa, buradaki elem neşrah soru kipi gibi geliyor. Buradaki hemze soru gibi gözüküyor. Ancak burada takrir diyor ilim ehli. Yani bizler aslında ne yaptık? Senin göğsünü genişlettik. Göğsünü açtık. Yani bu istifhamın Soru birçok manası var. Arapçada da böyle, Türkçede de böyle. Kimi zaman istifam inkari gelir. Yani ben sana demedim mi dersin adama. Aleyküm Sen mi yaptın dersin. Burada senin amacın, maksadın ne değildir? Soru sormak değildir. Türkçede de var bu. Tabi Arapçada da var. Buna istifam inkarı deniyor. Buradaki ise elem neşrah leke sadrak biz senin göğsünü açmadık mı? allah Teala burada peygamberine soru sorup cevabını peygamberimizden ne yapmıyor? Beklemiyor. Burada ne var? Takrir var. Biz senin bilakis ne yaptık? Göğsünü şerh ettik. Senin göğsünü açtık. İlmehli bunu takdir ederken Arapça mana olarak diyorlar ki buradaki aslında fiil muzaridir ama mazi bir fiille takdir edilir. Yani şerahna leke sadrak ve başında, o fiil mazinin başında da te'kid, vurgu kuvvetlensin diye kad, kad şerah nâ leke sadrak. Yani bunun manası budur, Arapça manası. Kad şerah nâ leke sadrak. O sebeple Kur'an-ı Kerim'i okurken, tefsirine bakarken bazı akılcı <gülüyor> akılcıların, aklanilerin yaptığı gibi değil, ilim ehlinin sözlerine dönmek lazım. Yani i̇nsan suresinde mesela هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın başından onun hiç anılmadığı bir vakit gelmiş midi diye bu sureye bir mana verirse bir kimse yanlış verir. Allah sana burada soru sormuyor. Buradaki hel, soru edatı vurgu manasında. <gülüyor> onun için yani bizler bir tefsiri okurken, bir tefsiri yaparken muhakkak ne yapmamız lazım? Yani Arapça bilim ehlinin sözlerine dönmemiz lazım. Hadis, tefsir, fıkıh, yani av eline meali. Bugün birçok cemaatin yaptığı gibi meal dersleri yapalım. Kendi kafamıza göre Kur'an'ı tefsir edelim. İnsan Allah muhafaza ne yapar? Yanlış Yanlışa, düşe bilir Allah-u Teala burada göğsün açılması, göğsün ferahlanması ile neyi kastediyor olabilir? Diyor ki ilim ehli, allah Teala'nın hükümleri, şer'i hükümleri vardır ve ne hükümleri vardır? Kevni hükümleri vardır. Şer'i ve kevni hükümler. Allah-u Teala'nın dinen bize emrettiği ve bizim yapmamızı istediği yahut hüküm verdiği şeylere biz ne diyoruz? Şer'i hükümler diyoruz. Mesela namaz kılmak Allah-u Teala'nın bizler hakkında verdiği hükümdür. Oruç tutmak bir hükümdür. İşte allah Teala peygamberinin gönlünü kalbini bu şer'i hükümlerle ne yapıyor? açıyor. Yani bakıyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gece namaz kılıyor. Uzunca bir namaz kılıyor. Bugün bir çoğumuzun Allah'ın rahmet ettiklerinin dışında birçoğumuzun terk ettiği ne? Bir sünnet. Seleften bir tanesi diyor ki kim diyor dünyada özellikle de diyor gece Allah'ın huzurunda diyor kıyamını, yani namazdaki duruşunu uzatırsa Fazla bir şekilde Allah'ın huzurunda kıyamda bulunursa, gece namazını kılarsa çokça demek. Kıyametteki diyor Allah'ın huzurundaki, mahşerdeki diyor hukufu, duruşu ne olur? Hafifler. Meşakkat orada azalır. O sebeple gece namazına çok önem vermek lazım. Gece namazlarına önem vermek lazım. Tabi bu Allahu Teala'nın kula bahşedeceği, kulun kalbini, gönlünü açacağı bir nimet. Allah-u vermediği zaman kula dünyanın en ağır ameli gelir. Yani diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah sadece farz namazlarda değil nafile namazlarda da şayet kendinde bir ağırlık hissediyorsan bir meşakkat, bir zorluk görüyorsan diyor bu münafıklığın alametidir. Yani, Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Belki birçok insan bunu farz namazlar olarak, canlıya gidiş olarak anlayabiliyor. Ama bunun manası daha geniş bir mana. İşte allah Teala, Peygamberinin kalbini hükme, şer'an hükmettiği, şer'an emrettiği emirlere, hükümlere ne yapıyor? Açıyor. Sizde allah Teala'nın çevni hükmü var. Her birbirinde insanın başına gelebilecek musibetler, belalar, dertler, sıkıntılar. Bakıyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle meşakkatli, öyle sıkıntılı dertler başına geliyor ki bizlerden birisinin başına birkaç tanesi gelse yıkılır gideriz. Bugünün modern tabiriyle psikolojimiz bozulur. Depresyona gireriz. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği Mekke'den karanlıklar içinde geceliğin Kaçarak çıkıyor. Çıkmak zorunda kalıyor. Hicret etmek zorunda kalıyor. Ondan önce ashabını bir yerlere göndermek zorunda kalıyor. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz henüz daha o zaman Müslüman olmamış Necaşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bir beşer olarak bir insan olarak öyle acılar tadıyor ki kızlarını kaybediyor. Eşini kaybediyor. Hanımını kaybediyor. Savaşlarda yaralanıyor. Davet için bir yerlere gidiyor. Oradaki insanlar onu taşlarla kovalıyor. Bütün bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış. Ama bakıyorsunuz ki, melek gelmiş diyor ki, emret bu iki dağı onların kafasına geçireyim. Ne diyor Allah Resulü aleyhisselatü Hayır diyor. Allah-u Teala ki onların sulüplerinden, soylarından, yalnızca Allah'a ibadet edecek, şirk koşmayacak, nesiller ne yapar? Yaratır. İşte, allah Teala'nın bu ayet-i kerimedeki elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü ne yaptık? Genişlettik, açtık. Ferahlattık. Neye ferahlattık? Hem şer'i olan hükümlere hem de kevni olan hükümlere. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil, bizler içinde bu böyle bir hakikat, böyle bir gerçek. Kimimiz var ki namaz dünyanın en ağır ameli. Kimimiz var ki namaz onun gözünün nuru. Peygamberimiz öyle değil mi? Namaz diyor benim ne oldu? Gözümün nuru kılındı. Şayet kendimize bakmamız gerekiyor. Eğer Allah'ın şer'i hükümleri bize ağır geliyorsa demek ki Allahu Teala bizim gönlümüzü ne yapmadı? Açmadı. Bir mahrumiyet yaşıyoruz farkında değiliz bir mahrumiyet yaşıyoruz. Farkında değiliz. Her gün açıp Kur'an-ı Kerim okuyamıyoruz. Salih amellerde cevşeyiz. Ya demek ki aslında biz bir mahrumiyet yaşıyoruz. allah Teala bizi bu konuda imtihan ediyor. Diğer taraftan da böyle. Allah'ın kevni takdir ettiği bazı belalar, musibetler başımıza geliyor, dayanamıyoruz. Halbuki kadere iman eden, hakkıyla iman eden adam bakarsınız ki bir sıkıntı geldi başına elbette gülüp oynamaz. O sıkıntının vermiş olduğu bir hüzün, keder vardır. Ama bu onu nereye götürmez? Çöküntüye götürmez. Çöküntüye götürmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ne diyor? Aceben li emril mu'min. Diyor müminin emrine müminin durumuna şaşarım. Çünkü inne amrehu kulluhu khayr onun diyor bütün işi hayırdır her yönüyle mümin çardadır ve leysa zalike illa lilmu'min bu ancak diyor mümin için vardır nedir bu in asabetu darra sabara fekana lehu eğer diyor bir zarar bir bela bir musibet başına gelirse ne yapar mümin sabreder sabreder bu da bu sabretmesi Allah Taala'nın okula vereceği bir nimet, bir bahşettiği bir lütuf, bir ihsan. Allah Teala'nın onun gönlünün yapması, açması. Bu in asabet husara şeker. saat onu bir nimet, mutlu edecek bir nimet bahşedilirse, bu sefer kullanılır. <Sessizlik> şeker. Şükreder. Dikane hayran lehu. Bu şekilde de ne olmuş olur? Sabrettiğinde hayır olduğu gibi, şükrettiğinde hayır olur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Hastalığı bile hastalığı bile bizlerden iki kişinin hastalığı kadar şiddetli oluyor. Abdullah İbni Abbas diyor ki Ey Allah Resulü sen çok ateşli bir hastalık yani Şaşırarak soruyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inni u'aku kema yu'aku raculani minkum Ben diyor sizlerden iki tane adamın ateşlendiği, hastalandığı gibi hastalanırım, ateşlenirim. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne var? Sabır var. Himetle şükür var. Gece yatağa girdiğinde dün birçok arkadaşla paylaştık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yatağa girdiğinde Elhamdülillahillezî et'amana ve seqâna ve kefâna ve kem min la kafi lehu ve la ve la mu'vi Bizi doyuran bizi içiren ve bize kifayette bulunan, yeten, Rabbimize hamdolsun. olsun. Nice insanlar vardı ki onları koruyacak olan, onlara yetecek olan hiçbir şey yoktur diyor. Bunu söyleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ev şöyle küçücük bir yer. Dünya namına çok az bir şeye sahip, eşyaya sahip, kendi memleketinden kovulmuş, çıkmış, kaçmış, gelmiş bir peygamber. Ona rağmen bakıyorsunuz, gece, gün bitmiş, havasını yastığa koyacak. Bizi doyuran, içiren Allah'ım dolusunca. Zamanı insanına bakıyorsunuz. En az iki artı bir memleketteki daire standartları. Bir odadan seslendiği zaman belki hanımı duymuyor o kadar. Yani peygamber asrına göre daireler, evler büyük. Evde çoluk çocuk bazen kayboluyor nereye gitti diye aranacak kadar büyük. Ama hala birine var şükürsüzlük. Şükürsüzlük var insanlarda. Eğer zaman bunu diyemiyor. Elhamdülillah diyemiyor. Bizi doyuran Allah'a hamdolsun. Bizi içiren Allah'a hamdolsun diyemiyor. Çünkü Allah Teala onu ne yaptı? Onu mahrum mahrum bıraktı. Ardından diyor ki Allah Teala "Levaba'na anke vezrak." Bakın surenin başı fiili muzariydi. Ayet hem leke. Ama biz dedik ki buradaki mana kad <gülüyor> şarahna fiil muzariydi. Burada takdir ettiğimiz fiil Mana verdiğimiz fiil, ma mazi fiil, geçmiş zaman fiili. Ayetin devamında da diyor ki: Ovada <gülüyor> ana bizler senden hatayı kaldırdık, günahı ne yaptık? Kaldırdık. Yaptığın, yapacağın günahları da affedildik anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı Allah Teala Fetih Suresinde zaten böyle buyuruyor: allah elakallahu matqaddama min zambi Allah Teala senin gelmiş ve geçmiş günahlarını ne yapmıştır? Affeylemiştir. Maghfiret eylemiştir. Dikkat edin burada günahlardan bahsederken allah Teala diyor ki En kada zahrak. Senin zahrını, senin sırtını ne yapmıştır bu günahlar? Yormuştur. Belini bükmüştür deriz ya bu. Şimdi ben soruyorum. İşlemiş olduğumuz günahlar ne kadar belimizi büküyor, ne kadar bizi rahatsız ediyor. Bu da Allah Teala'nın kuluna verdiği bir nimet. Ama mahrum bırakırsa, vay okulun haline, vay okulun haline. Yani günah işliyor, işlediği günahlara gülüyor. Günah işliyor, beli bükülmüyor, sırtında bir yük hissetmiyor. Diyor ki Abdülabb bin Mubarak Rahim, güzel bir şiir okuyor. Diyor ki ra'aytu zunuba tumitu'l kulub. Diyor ki gördüm ki günahlar kalpleri ne yapıyor? Öldürüyor. Vakad yurisuz zillah idmanuha. Ve diyor günahları işlemek, günahlara devam etmek insan da ne meydana getiriyor? Zillet. Ve terkuz zunubi hayatul kulub. Günahları terk etmek istediyor. kalplerin neydir? Hayatıdır kalpleri diriltir Ve hayrun linefsike isyanuha. Senin nefsin için hayırlı olan şey nedir? Nefsine bu günahlar konusunda isyan etmendir diyor. Yani Abdullah bin Mübarek hem bu selefin muhaddislerinden fakihlerinden, alimlerinden hem de şairlerinden birçok tane var. Anlamlı şiirleri var. İbn-i Hüseyin Rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, esnaf, iş adamları her sene ne yaparlar veyahut da hemen hemen her gün bir hesap tutarlar. Değil mi? Şimdi herkesin bir muhasebecisi var, onun dışında bir de günlük hesabı var herkesin. Akşam oturduğu zaman günlük hesabını yapar. İşte diyor ki, ahiret adamlarının da günlük hesabı olması gerekir. Ahiret adamlığı var bir de. Bir iş adamlığı var, değil mi? İş adamı diyoruz. Bir de ahiret adamı var. Ahiret adamı var. Bunlar ise ne yaparlar? Günlük hesaplarını yaparlar. Aynı iş adamlarının yapmış olduğu günlük hesaplar gibi. Nerede açık var? Nereyi düzeltmem lazım? Nasıl çekip düzen vermem lazım diye bu şekilde hesap kitap yapmak gerekiyor. Yani Arkadaşlar öyle bir gün var ki bizi bekleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere bir insan annesinin karnından itibaren dünyaya geldiği andan itibaren ölene kadar alnını secdeden kaldırmasa kıyamet günü bu amelini ne yapacak diyor? Al görecek. Yani bu hadis sahibi hadis. Bir insan annesinin doğduğu günden itibaren alnını secdeye koysa kıyamete kadar kaldırmasa ölene kadar kaldırmasa bu amelini bu insan ne yapacak? Az görecek. Ömer İbni Hattab diyor ki Radıyallahu anh Şayet diyor yeryüzü dolusunca altınım olsaydı yeryüzü dolusunca altınım olsa ve diyor bu altına sahip olsam ve Allah'ın azabını görmemek gibi bir şeyim olsa diyor bütün bu altını sahip olduğum yeryüzü dolusu altını ne yapardım? feda ederdim. Yani Allah'ın azabı da çok çetik. Bunu görmek bile insanı rahatsız etmesi gerekiyor. Şimdi bırakın bunu görmeyi, bunu düşünmeyi. Kişiyi buraya sokacak olan amelleri işliyor insan. Haram işliyor. Ama rahatsız olmuyor. Rahatsız olmuyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hud Suresi ve ardından gelen sureler indiği zaman ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Beni diyor kocattı. İhtiyarlattı yani. Azabın çetin olması Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı <gülüyor> ne yapıyor? Etkiliyor. Ardına Allah Teala diyor ki zikrak. <gülüyor> Senin zikrini, şanını ne yaptık biz ey peygamber? Düzelttik, yükselttik." Görüyorsunuz her ezanda günde 5 vakit ezan okunduğunda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şanı ne yapılmakta? göklere yükseltilmekte, insanlar duymakta ve tekrarlamakta. Aynı şekilde her namazda biz teşehhütte ne yapıyoruz? Yani Allah Resulü'nün adını zikrediyoruz. Salavat getiriyoruz. Ve her ibadette Allahu Teala'nın koymuş olduğu bir şart var. O ibadetin kabul olması için bir ihlas, iki sünnete uygunluk, mutabaat. Yani öyle bir Allahu Teala peygamberinin şanını yüceltmiş ki her amelde bile insanlar ne yapmakta onu örnek almakta. Ardından Allah Teala diyor ki fe inna ma'al usri yusra. İnna yusra. Bu nimetlerden sonra Allah Teala şu nimeti zikrediyor. Diyor ki her zorlukla bir ne vardır? Kolaylık vardır. İn yusra yusra Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh "Lenn yagliba usrun yusreyni "Lenn yagliba usrun yusreyni Ne anladı? Ne diyor? Nasıl? Hazır? Bir zorluk iki Bir zorluk iki kolayla hiçbir zaman ne olmaz galip gelemez. Çünkü her zaman iki birden nedir? Fazladır, üstündür. Peki burada, buradaki kolaylığın iki zorluğun ise bir olduğunu nereden çıkardı İbni Abbas? Ayet diyor ki, her zorlukla bir kolaylık vardır, her zorlukla bir kolaylık vardır. Demin dedim ya, hani Kur'an-ı Kerim'i alıp kendin okursan hiçbir şey çıkmaz. Ama İbn-i Abbas radiyallahu anh Allah, Resulü'nün Allahümme allimhu ta'vil, te ona tefsiri öğret diye dua ettiği Arap oğlu Arap dili bilen, peygamberin dilinin dibinde ilim almış bir sahabe. Diyor ki belagat ilim uleması eğer bir kelime bir isim ardı ardına peş peşe El tarif diyoruz buna. Eliflam ile birlikte zikredilirse iki isim. ikincisi diyorlar birincisinin neyidir? Aynısıdır. Birincisinin aynısıdır. Yani ikincisinde de birincisinden ne yapılmaktadır? Bahsedilmektedir. اِنَّ اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَا الْرَسُولُ Yani eliflam bazen bir önceki bahsedilen Şeyin aynısının olduğunu zikrediyor bize. Bakın. Fe inne maal usri yusra. Inne maal usri yusra. Zorluk diye Türkçe'ye kazandıracağımız kelimenin Arapça karşılığı ne? El usr. Neyle gelmiş? El ile gelmiş. Her iki ayette de. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusra. İkisinde el. Peki kolaylık diye tercüme edilen Kelime Yusur nasıl gelmiş? Nekira gelmiş. Diyorlar ki, eğer bir isim böyle genelde peş peşe eliflamlı olarak gelirse, iki kere zikredilirse, o eliflamlı olan isimin ikincisi, birincisinin neyidir? Aynısıdır. Ama Nekira gelirse her seferinde nedir o? Ayrılır. O halde kaç tane şimdi bu ayette kolaylık var, kaç tane zorluk var? Kaç? Bravo. İki kolaylık, bir zorluk var. Belagat ehli, belagat uleması konuşmuş. Onun için İbn Atmas diyor ki لَنْ يَغْلِبَ عُسْلُ عُسْلُ عَلْيُسْرَيْنُ Hiçbir zaman diyor. iki kolaylık ne yapmaz? Bir zorluğa mağlup olmaz. allah Teala'nın bu bir kevni hükmüdür. Bunu hayatımızda da görürsünüz. Bir zorluk geldiği zaman ardından ne gelir hemen? Bir kolaylık gelir. allah Teala'dan ne yapmak lazım? Sürekli bu kolaylığı istemek dilemek lazım. Ardından Allah Teala diyor ki: Fida faraqte fansab, wa ila Rabbi kefergab. Boş kaldığın zaman yorul. Yani ibadetle meşgul ol. Sevetten bir tanesi diyor ki: Bir ibadeti bitirdiğinde diğerine başla. Yani bir ibadette bitirdin, fida <gülüyor> faraqte bir ibadet bitti. Sen sab başka bir ibadetle yorul, başka bir ibadete geç. Sabah namazını kıldın, duha namazını kıl, duha namazını kıldın, öğleni kıl. Yani sürekli ne olsun ibadetlerle meşgul ol. Dünya ise latense nasib bekemine dünya. Dünyadan nasibini payını unutma. Ama asıl itibariyle ne olsun Meşguliyetin ibadetlerle olsun. Ve ila Rabbi kefarqab rabetin arzun. Ancak kime olsun? Rabbine, Rabbine Allah olsun, Allah'a olsun. Kısaca bu tefsirin, bu surenin tefsirini de bu şekilde yapmış olduk değerli kardeşler. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente astagühe kutu buleyküm.